172, numaralı konu, Hendek savaşında Hazreti Peygamberin bazı kimselerden hicret üzere biat alması, evet, El-Haris bin Ziyad Es-Saidi şöyle anlatıyor, Hendek günü Hazreti Peygamberin yanına gittim, halk kendisine hicret üzerine biat ediyordu, ben onların bu biata davet edildiklerini zannettim ve Allah'ın Resulü, şu hicret üzerine benim de biatımı al, dedim, Hazreti Peygamber bu kimdir, buyurdular, bu soruya ben cevap verdim ve ben Hav bin Yezid'in, ya da Yezid bin Havtın amcası oğluyum dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber ben sizden hicret üzerine biat alamam, çünkü halk sizin yanınıza hicret ediyor, siz kendinize hicret edemezsiniz, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Ensar'ı sevdiği halde kendisine kavuşan herkesi Allah sever, aksine Ensar'a buz eden hiç kimse yoktur ki öldüğünde Allah da ona buz etmesin.